1 var 1 var haber. Hepimizi masunu mahpuz eylettin. <Gülüyor> <Teren> Müslümanlar. <Gülüyor> Büyük tehlikeler, küçük bazı şeyleri ihmalden kaynaklanıyor. Bazı şeyler vardır, 20 düşsüsü küçüktür ama son derece mühimdir o. Fakat ne oluyorsa işte bazen gaflet, bazen cehalet, ne dersen de bazı efenin büyük efendim afetler ve musibetler küçük şeylerin ihmalinden kaynaklanıyor. Halbuki o küçüklerin yerine getirilmesi gerekiyordu ki gerekiyordu ki mükemmel dediğimiz şeylerin şey elde edilsin. Neticede belki insan afetle, musibetle, zarar ve ziyanla karşı karşıya kalmasın. Dünyevi işlerde de durum aynı budur. Kanun budur. Ahiret işlerinde durum aynen budur. Hacı Paris'e Kuddisesi Ruhu Asıl kitabında der ki ubudiyetten anlamayan rububiyetten ne anlayacak diyor. Yani Allah Celle Celal'e kulluktan anlamayan Mevla'ya kulluktan bir haber olan bir insan. Peki Cenab-ı Hak Celle Celal tanımaktan nasibi ne olacaktır? Ubudiyetten anlamayan rububiyetten bir şey anlamaz diyor. Bir insan Cenab-ı Celle Celal'e kulluk noktasında ne kadar takip biliyorsa ne kadar ince biliyorsa ne kadar yakar varacak detayı biliyorsa onun Cenab-ı Celle Celal tanıması ona göre istikamet sahip olması daha güzel daha mükemmel oluyor. Valedinir-Razi Rahimallahu Teala Fatiha tefsirinde ki 236 sayfa yazmıştır Fatiha tefsirini ki bu surede 10 bin mesele var deyince diyor ulema benle alay etti diyor. Ama ben diyor bunu ispatlamak için diyor tefsirimi yazıyorum diyor. 10 bin mesele değil bir hesap yapıyor orada. Fatiha-i Şerife'de 1 milyon mesele var. Onu ispat için yazmıştır ve tefsir bir yerde. Fatiha ve sonuna kadar gidiyor. İhtinas sırat-ı müstakim ayeti kelimesini tefsirinde buyurur ki, ne diyoruz ihtinas sırat-ı müstakimde? Ya Rabbi bizleri doğru yola ilet diyoruz. Hidayetten bizi ayırma. Hidayete bizleri ilet Ya Rabbi diyoruz. Hidayet diyor neyle edi elde ettir diyor Razi. İstikamet üzere olmak. Şu bir tanzim edelim. Öne doğru bir gelelim. Arkadan bakıyorlar, yer yok, yüye açıyorlar arkalara. Lütfen biraz hareket verelim. Hidayet diyor neyle elde edilecektir diyor. Hidayet iki şeyle elde edilir diyor. Bir istidlali ilim, iki teski nefs, tasvi derun diyor. Ne demek oluyor bu? İstidlali ilim ne? Kitap ilmi. Ayet, hadis, şubu vesaire vesaire. Dinim ibnim İslam'daki hükümlerin peki e, ispatını yapan ayetler ve hadisler vesaire bunları bilmekle diyor. Namaradbani cu's sırru ki. Bir adamın diyor eğer ayetten hadisten nasibi yoksa yanımıza girip de budu budu yapmasın diye konuşmasın. O adam konu diyor o kadar. Müslüman ayetle konuşur. Müslüman hadisle konuşur. Affedersiniz de yani modern tabirle söylüyorum. Benim hayat felsefemin temel dinamiği ayettir ve hadistir. Şurada bir şey konuşuluyor değil mi diye mesela. Bazıları mesela diyelim işte kafasına yapmıyor. budu budu budu yapar. Konuşur bilmem ne vesaire. Önce kendini tat kardeşim. Senin ayet ve hadis birikimin ne kadar? Senin konuşulanın peki ilmi veya da ilmi olmamaklığını iddia ettiğin zaman peki yani e, sana söz hakkı tanıyacak kadar ayet ve hadisten peki e, hasılatın ne kadar? Önce insan bir kendisini görecek. Ringe çıkıyorsun sen. Kilon tutuyor mu tutmuyor mu? Mindere çıkıyorsun. Kilon tutuyor mu? Tut Tutmuyor mu? Tutmuyorsan niye konuşuyorsun? Hı? Niye konuşuyorsun? Allahu Teala nefs-i emmarın enkazı altında kalmaktan bizleri muhafaza eylesin. Ne diyor razi? Bir adamın diyor e, istidlali ilmi olacak. Ayetten ve hadisten peki nasibi olacak. Bir ikincisi etki nefs ve tasfi-i diyor. i emmarının dişini sıkacak. İmam-ı Rabbani'nin tabiriyle bütün çirketlerin başı, bütün namussuzlukların başı diyor nefs-i emmar Bu vahşi Kafası ezilmediği müddetçe dünyada sür ve sükun aramayın diyor. Onun için tarikat tarikat zaruridir. Tarikat mecburdur desem tamamdır. Şimdi bu noktada kimin peki yani e, azından çoğundan birikimi var ise tamam. O adamın istikameti ona göre oluyor. Yüzde yirmilik birikimi var ise istikamet yüzde yirmi. Yüzde otuz var ise yüzde otuzdur. Yüzde 50 varsa yüzde ellidir. Onun için fukaha der ki, fıkıh alimlerimiz der kitaplarımızda vardır bu. Bir insan bir müstabı terk ederse, bir insan bir müstabı terk ederse, Ise, sünneti terk etmeye maruz kalır. Müstahap dediğimiz şey nedir ki? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bazen yapıkta bazen terk ettiği şeyler. Sünnet ise resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in daimi yaptığı şeyler. Eyvallah. Bir insan eğer müstahapı terke maruz kalırsa, böyle bir peki efendim, e, illeti rahatsızlığı var ise, bu onu resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini terk etmeye sürükleyecektir diyor. O onu gereken duruyor. Peki Resul-i Ekrem sağ sellem, sünnetlerini terke maruz kalan bir insan ise terke maruz kalan bir insan ise o vacibi terk etmeye maruz kalacaktır diyor. Farzdan bir derece daha aşağı olan veya bir derece daha düşük kuvvet ifade eden hükümlere hükümler vaciptir diyoruz. Kurban kesmek vesaire bitirmemazı gibi. Demek ki müstahafı terk eden sünneti terk etmeye maruz kalıyor. Sen bunu önleyemezsin. Burada müthiş bir efendim sosyolojik uygulama var. Veslu Ekrem sünnetleri terk edildi. Ardından insan sünnetleri terk etmeye gidecekti. Sünnetleri terk eden bir insan vacipleri terk etmeye maruz kalacaktır. Vacipleri terk eden bir insan farzları terk etmeye maruz kalacaktır. Farzı terk eden dini terk eder. Din gitti. Her şey bitti. Geometrik ifadesiyle A B ye eşitse, B C ye eşitse, C eşitse A eşittir D. Eğer A B eşitse, e, A'nın eşit olmuş olduğu B'ki B de eşitse, A eşittir. E C eşitse, o zaman peki yani C'nin eşitliğinin eşit olan A D eşittir. D E eşitse, o zaman E'nin eşiti olan D'nin peki eşiti olan, ondan sonra C'nin eşiti olan D'nin eşiti olan. A, A eşittir, D'dir. Öyleyse bir müstahabı terk eden, maazallah neticede farzı terk etmeye maruz kalır diyorlar. Onun için dinde iskonto yapma caiz değildir. Ne, neyse, aha odun. O allah Teala burada ciddi olmaya bizleri muvaffak eylesin. İlimde, irfanda, ilimde, zikirde kim daha kemal buluyorsa Cenab-ı Hak Celle, Celle tanımakta, bir bin İslam'ın anlattığı şekilde istikamet güzel olmakta o bir numaradır. Burası ciddidir, burası ciddidir, burası ciddidir. O kadar işte bu, bu işin pratik'e dönüşmesi için bu nasıl bir regüle edilmesi lazım? Bunun efendim bir düzene sokulması lazım. Aksi halde işte zamanımız farzlarla yetinmez zamanıdır. Peygamberimizin sünnette ne kadar fazla asılmayın, Yok bilmem şu kadar terk edin bu şu veya bu kadar yapın bilmemle bunların ardı arkası kesilmez. Neyse, varayım, Önün açık olduğu müddetçe, hani bizim bize göre aslında dinin küçük meselesi büyük meselesi yoktur. Tamam. Ama hani dedik ya, kuvvet oranları farklı olduğu için diyoruz ki müstehaplar mesela en alt seviyede yapma yaptığımız takdirde sevap alabileceğimiz şeyler. Tamam. Önün açıldı mı hemen dolduracaksın. Neyle? İster müstehapla, ister sünnette şunla bunla. Biz yoğun trafikte araba kullanan bir şoför gibiyiz. biz. Eğer bakacaksın aynadan, önün açıksa hemen sollayacaksın arabayı. Ha eğer imkan yoksa peki tin tin tin gideceksin. Amerika'nın eski başbakanlarından Ronald Reagan vardır. Reagan diyor ki bir konuşmasında, bakın diye bu Müslümanlar var ya, bu Müslümanlar var ya, bu adamlar diyor, ee, bu adamlarda ahiret inancı diye bir şey vardır. Her Müslüman ahirete inanır ve Müslümanın yegane peki hasreti özlemi Yarın ahirette Allah'ın huzuruna çıktığı zaman muvaffak olmaktır. Karnesini alıp da sınıfını geçen bir çocuğun neşesi gibi sınıfımı geçtim diyebilmektir diyor. Her Müslüman bu rüyayla yatar, bu rüyayla kalkar diyor. Bu adamlar var ya bu adamlar diyor. Şu an her ne kadar diyor dünyaya Amerika hükmediyorsa, biz hükmediyorsak da diyor. Müslümanlar şu an zelilse de böyle bir şey yapmıyorlar. Kendi kabuklarına çekilmişler. İşte cami isi var, evi var, mezarlığı var. Ha. Bu gidip geliyorlarsa bana bakın diyor. Sakın ha. Sakın ha. Sakın ha. Bu adamları takip etmekte, bu adamların izini takip etmekte tembellik göstermeyin diyor. Bunları her an diyor fırsat kollar diyor. Fırsat bunu an taşı koyarlar diyor. Öyleyse, öyleyse bize bir görev düşüyor diyor. Kıyamete kadar diyor, Müslümanlar takip edilecektir diyor. Ver, ver. Tamam mı? Ver, ver. Tamam mı? Yani veremiyor. Elindeki peki yani eğer hesabını buna göre yapıyorsa benim düşün artık ne yapmam lazım? Mevla ne buyuruyor? Evet, il kavm. Evet, evet. Düşmanı takip etmekte kusur etmeyin diyor Cenab-ı Hak Biz takip edin. Tamam. Yani her Müslüman bir yerde kendisini radarın başında peki düşman gözetleyen bir nöbetçi asker gibi bilmeli. Bilmeli, bilmeli, ekrana bakıyorsun, müstahaptan ne var, ha şu var, tamam o yapılacak, sünnetten ne var, şu var tamam, vacipten ne var, şu, ha, farzten ne var, şu vesaire, bu kafanın anlattığı işte bu. Müstahab'ı terk eden sünneti terk etmeye maruz kalır. Sünneti terk etmeye maruz kalan peki vacibi terk etmeye maruz kalır. Vacibi terk eden farzı terk etmeye maruz kalır. Farzı terk eden dini terk eder. Dini terk eden, atkı işi bitmiştir. Rahmetli İsmail Sahip Sencer Hoca. Allah gani gani rahmet eylesin. 1941'de vefat etmiştir kendisi. Merkez Efendi'ye Hem nakşi hem halveti hem katiri. Üç tarikatta halifeydi. Diyor. uzun destanı vardır onun. Tek de bilinmeyen bir adamdır. Böyle adamlar da işte bu fakire ilgisini çok ciddi yani çok yani çektiği için ilgi bakımından hep bunları araştırıyorum. Duyulmayanlar, duyulmayanlar, duyulmayanlar. Yok abi. İşte bir şeyler yapıldı. Ortalık karma karışık oldu. Jandarmalar geldi. Meşrikat'ı bastılar Süleymaniye'deki. Bu da efendim oradaydı. Sarıklıydı kendisi. Dedi der ki efendim, bu sarıyı çıkaracaksınız, bunun yerine şunu giyeceksiniz. Ben yani nasıl dedi, nasıl? Bu çıkacak dedi, ondan sonra onun yerine bu gelecek dedi, bunu giyeceksiniz. Neticede dedi ki, ben dedi onu mu giyeceğim başıma dedi, evet dedi, bunu giyeceksiniz dedi. Dedi ki biz Osmanlıyız dedi, biz sarıkla geldik sarıza gideriz biz görevinde var. Bak zarurettir ondan sonra, şu dur bu dur, eyvallah tamam. Ya ama eğer takva ile, eğer gara ile amel edebilme gücüm var ise orayı dahi zorlayacaksın diyor. Din... Dinin böyle bir efendim özelliği vardır. Din şahsiyettir. Din kimliktir A'dan Z'ye. Bir subay eğer bir yıldızını kaybetse adamın hapuletlerini sökerler. Adama ceza verirler. Nereye gitti o yıldız peki? Bir düğmesi kopuk olsun adamın tayinini çıkartırlar şattın araba icabında. Eee ne oluyor peki? Din affedersiniz böyle bir yani şalların lastiği Bir don lastiği Böyle çek böyle çek böyle çek. İş Şimdi itikadi noktaya geldi. Yani yok ya işte hoca sen çok işte sıkıştırıyorsun bizi. Din o kadar değil bilmem ne vesaire falan filan. Ne diyorsun sen kardeşim? Demin bir şey söylendi. Orası mühim. Orası mühim. Orası mühim. Eğer bir konuda konuşulana itirazın var ise, itirazın var ise önce kendini bir yokla. İtiraz edecek gücün var mı? Ayetten ve hadisten nasibin ne kadar İmam-ı Rabbani'nin buyurduğu gibi sadr da Şeria'da, Allame Tehtezane Telbi Tevzii'nde der ki, avamın gelip hocaya delil sorma hakkı yoktur. Niye? Avam ne anlar delilden? Sen bana sor icabında bir delili, okuyayım sana araçısını, orada usülü fıkka göre bir izahı yapayım sana, hadi bakalım nasıl yani hocam bu ne demek, yani hocam bu ne demek, yani hocam bu ne demek vesaire, ne demek oluyor? Bak, Ejder tebva tanzim ediyor. Meşhurada bir şey soruluyor. Değil ki mesela çay ulusundan ebu Sûd efendiye. Fazla soruyorlar. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Mistif soran. Işte bunu yemek caiz midir? şeklinde tanzim ediliyor. El cevap caizdir. Millet caizdir, caiz değildir. Hayyap yapmayı ancak, ancak millet anlar. Havam ne anlar hadisten? Havam ne anlar ayetten? Şimdi avamın ağzında Türkiye darl-harp mı, dar, mı? Yok iştihap müştehit bilmem ne. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun ya? Askeriyede bile as subayın hanımı as subayın hanımıyla oturuyor. Albayın hanımı albayın hanımıyla oturuyor. Yarbayın hanımı yar Subayın hanımıyla oturuyor. Ha, üst rütbeli bir ha, subayın hanımı aşağı rütbeli bir hanımla oturmuyor. Orada da bile bir iğrenci azgüs var. Affedersiz ecdadın tabiriyle, hafiziyle ikisi birbirine karıştı. Sapla saman birbirine karıştı. Doktorluk işimiz olur, doktora gideriz. Mühendislik işimiz olur, mühendise gideriz. Dine geldik ve herkes müfti. Herkes Şeyhülistan. Olmaz böyle şey. Yavuz Sultan Selim Han Aleyhi Rahmeti Vel Gufranın, Şeyhül İslam'a İbni Kemal Paşa diyor ki Şeriat kim? saray kibriyadır. Hakikat mülkidir, muhkem binadır. Anın taşını kim oynatırsa yoluna başını koymak revadır. diyor. Kadar. Türkiye'de herkese göre kanun yok. Adam koyuyor bir kanun diyor ki ya bunu uyarsınız? Ya basarım diyor peki. Eee insanların yaptığı kanunlarda bile öyle veya böyle işte bir ciddiyet söz konusu oluyor da Mevla'nın kanunlarında efendim bu müstahattır ya geç bir kalem vesaire falan filan yok. Yapamıyorsan acsiyetini itiraf et. Allah'ım bana bütün müstahapları yapabilmek kabiliyeti ihsanel. Abi bana bir dua eder misin? De. Şimdi itikadi noktaya geldi. İmam bana panik kudisi sırrı buyuruyor ki insan diyor şeyhinin yanında otururken diyor dikkat edecek diyor. Bütün adabı anlatmıyor. Bir misal veriyor ama diyor ki siz buna göre diyor gerisini düşünün diyor. Şeyhiyle otururken şöyle kalkarken bakacak. Gölge onun üzerine düşüyor mu düşmüyor mu? Eğer gölgenin düşme ihtimali varsa değiştir yerini diyor. O onun gölgesi senin üzerine düşecek şekilde öbür tarafına otur diyor. Diyelim güneş şimdi sağdan vuruyorsa e sen şimdi şeyhinin sağındasın değil mi? Şeyhin kalıyor solda. Güneş şimdi sağdan vurunca senin gölgen düşüyor, üstadının üzerine olmaz. Ya, ya, kaç kişi sınıfı geçti cemaat? Bu iş böyle aksesuarla olmuyor sadece. Dermişliği kolaydı, tacıyla kırka, biz de alırdık otuza kırka diye Yunus'a bırakın bize zirru. Yani umutsuz olmayalım ama, ama, ama bu eksiklikler ne zaman zamantaki telafi edilecek? Şurada bir kapı olayı var, olmadı bir tür düzene girmedi. Bağım, gün bilmem ne. ya burası iş hanımı kardeşim ya. Yani burada her şeye çare bulduk da şu kapıların sessiz yani açılması kapatılması noktasında bir çaremiz olmadı mı ya? Eskiden tehkeler süpürüldüğü zaman tozların da zayi etmezlerdi şah -Nafşim kudye Nafşim zamanında devrin efendim padişahı ee, Şah-ı Nafşim el-Kudya Sirru'nun işte biraz uzak mesafeden geçiyor. ileride bir şeyler böyle çırpılıyor böyle. E, Halife dedi ki şey padişah dedi ki yanındaki yaverin ne oluyor dedi şu yerde dedi ya. Yeter ki senin işte hacbir, Mahmut Bahadır işte tekkesi tekkesini orası. Ne oldu orada bir şeyle bela, lopur lopur lopur yapıyor. Tekkerinde kilimlerini, hallarını sikiyor. Ya öyle mi? Atını kırdo tarafa. Daa, dikkat dikkat bir Adam tozları bir kırda nasıla? yola. Tekçe bu demektir arkadaşlar. O bakımdan yani ulemanın dediği tamamdır. Bir izin ta El de ait de ala. El-Hataykul Vardiyye'de diyor ki Abdülmecid-i Kuhani Kuddisesirru Hacı Ahrar Kuddisesirru birisinden bir kelime öğrendi. Herat Kalesi'nin dibinde Herat Kalesi'nin dibinde ayakkabı tamirciliği yapan bir tamirciden dedi kelime öğrendim diyor Hacı Ahrar Kuddisesirru. Ne zaman diyor, ne zaman diyor o, o ayakkabı tamircisiyle birlikte yolda gidecek olsa bir adım, iki adım ben geriden yürürdüm ben diyor. Halbuki Hacı Ahrar İmam-ı Rabbani uveysidir. Bir taraftan Hacı Ahrar İmam-ı Rabbani terbiye etmiştir. Bir taraftan Bakr-ı Şahin Akçıvan Kütü'nü terbiye etmiştir. Evet. Ki makami Hacı gartarız gümalız bir ruh ez haddü tekbirü beyanız zileş i esrar ilahi ez o yek katri Tabe maygım Allah cami. Makamı xade dertler gümannes. Acı ahrar var ya. Hacı arar anlatmak mümkün değil diyor. Her türlü tahminin üzerinde düzattır diyoru. Bir on az hadd beyanes. İfade gelmez onun kemalatı. İfadeye gelmez onun kemalatı. Hey, Mevlan ona ilka buyurdu. Mevlan ona ihsan etmiş oldu. Esrar var ya, o esrarengiz ilimlerden onun kalbi var ya, öyle bir derya oldu ki, öyle bir derya oldu ki, Ezo yekkatre ezmet tabemahi. O efendim yani, onun kalbindeki olan o ilim ve esrar deryasının, damlasının büyüklüğü, gökyüzündeki aydan denize, ki Allah'a kadardır. Acahhar bir kelime öğrenmiş olduğum peki zatın yanında yürürken bir iki adım geri yürür. Niye bana o bir kelime öğretmişti diyor o <gülüyor> <gülüyor> şimdi hafıza alime, hocaya yaze, yani bunlar ya ne olur bizi şöyle yapın böyle yapın maalesef söylemiyorum. Eksiklerimizi konuşuyoruz. Burada tekme tokat yemesi gereken birisi varsa o da değil. Bir şey daha söyleyeyim size. Ahmed bin Muhammed rahimeullah ve sellem mümkün olmayan kadar büyük bir zattır. Allah şefaatine nail eyleyeceğiniz. Yani öyle halleri var ki, ya anlatılacak gibi değil. Dünya ömrü yetmiyor onların güzelliklerini konuşmaya giymiş olduğu gömleği var ya gömleği fistanı eğer yani biri yırtılsa eskidi mesela akıyor orası orayı yamayacak yaması yoktu fistanın ucundan keserdi bir parça hele de buraya dikerdi o ilimler peki bu feragatla elde edildi evet. Ahmet İbni Hanber Rahim Allah'u da hasta yaslanmadan duramıyor illa yaslanacak İbrahim-i Tenman diye bir Mevla'nın dostundan bahsedildi onun yanında böyle işte ziyaretine girenler var İbrahim-i Temman'dan bahsedildi işte efendim bu meşkur zat şöyle alimdir böyle kamildir şöyle işte irfanı vardır, tekvası böyle verası böyle vesaire falan diye Ahmet-i Nehambel hemen diyorlar sivirden aşağı atatıyorlar haliyle indi aşağı diz çıktı ve buyurdu ki Ehlullah'ın adının anıldığı yerde sırtını duvara efendim yazsak oturmak edebe muvaffuk değildir dedi cemaat ne olduk cemaat yuvosma taksi düşün öndeki tırın altına girmiş arkadaki de peki gelmiş bir tür onun üzerine çıkmış artık bu araban ne olur bu kaportaya girdi tamire girdi bundan bir şey olmaz kilosu 150 bin liradan kurdaya Allahü Teala kurda Müslümanlık istemiyor Kurdu olmaktan Cenab-ı Hak cümlemizi maslulu mahfuz eylesin onun için davanda ısrar edeceksin de kadar. Gelin hanıma telli duvak giydiriyorlar vesaire. Efendim her şey tamam. Yok böyle işte cicili bicili simler döküyorlar böyle. Simleri eksik oldu. Hemen bu dedikodu konusu oluyor. Ay her şeyi tamam. Simleri yok bunun vesaire sayra falan filan. Ya Allah aşkına bu nedir ya? Nedir yani bu? Yani birmişte habbın peki bir simgıda bir değeri kalmadı mı? Arabayı kaportaya sokarız ondan sonra aman bir yerinde bir nokta kalsa adamı bağırırız icabında. Ne 400 milyonlu milyarlık 500 milyarlık bir çift katlı biz veya bir tır düşün. Bu tır bir lastik sibopla gidiyor kardeşim. Lastik swap kaç paraya? Allah aşkına. Bir milyon, iki milyon bilemeden üç milyon ya beş yüz milyarlık araba bir tane efendim lastik sabıpla gidiyor icabında. E bu ne oluyor şimdi peki? Ne oluyor peki? Demek ki bazı şeyler küçük diye ihmal edilmemesi lazım. Gücünü kullan, gücünü kullan, onu da yerine getirmeye çalışacaksın inşallah. İnsan davasını savunan olmalı, müdafaa eden olmalı. Sultan Fatih İstanbul'a girdiği zaman Edirne kapıdan buradaki Konstantin Dragazes, Bizans'ın en güzel hanımlarını gönderdi. Gidin dedi, bir dedi, Sultan Fatih'i oyalayın. Kendinizi ona feda edin. İşte size olan aşkından İstanbul'u almaktan vazgeçsin. Sultan Fatih Edirne kapının yanındaki Mevlana kapıdan giriyor. Giderken Bizans'ın peki en güzel kızları Sultan Fatih'i karşılıyorlar. Siz kimsiniz dedi Sultan Fatih? Efendim dedi biz işte Konstantin biziz size efendim işte ee, takdim etti. Ne alırsınız İstanbul almaktan vazgeçin. Ya dedi öyle değil dedi önce İstanbul'u nikahlayacağım sonra da nikahlayacağım dava adamı budur dava adam olmak başka şey affedersiniz deve adamı olmak başka şeydir hizmet adamı olmak başkadır hezimet adamı olmak başkadır İstanbul düştükten sonra İtalya'da Vatikan'da e, Kardinaller Konseyi'nde bir numaralı olan kardinal olan kişinin bir toplantısı vardır o mühimdir Bugünkü mesela diyelim e, işte Papa Jean Paul neydi ise veya onun yerine kim ondan sonra neyse o zaman da o adamdı. Adam bütün kartinellere hitaben bir mutku vardır. Diğerde diyor ki sayın arkadaşlarım. Özellikle arkadaşlarım, genelde tüm Hristiyanlar kıyamete kadar sürecek olan bir savaşın startını ürünü diyorlar. İstanbul elimizden çıktı, alınıncaya kadar, kıyamete kadar mücadele, mücadele, mücadele. Sadece Almanya'da bizim 3 milyon işçimiz var. Bunların maaşlarından belki yapılan kesintiler 5 milyar avroya ulaştı. 5 milyar avro ile Türkiye'deki Almanya'dan destekli misyonerlik faaliyetlerini kullanıyor bu. AB ülkelerinin toplam şu an yani bir kenara saklı 20 milyar avro parası vardır. İstanbul'un peki temelde İstanbul'un alınması, istimlaki vesaire falan filan şunlar bunlar için para kullanacak. Yine hacette vesaire. Dava da mı budur? Bir komünist hiçbir zaman Allah demiyor. Yani işte Allah nasip eder de demiyor. Umarım, sanırım ki vesaire falan filan Yavuz Bülent Fakiler diye bir abimiz vardı. O bu işleri iyi kovalıyor. razı olsun. Umarım ki işte yarın şöyle olacak. Umarım böyle vesaire. İnşallah kaldırmak için umarım. Sanırım vesaire falan. Böyle hiç çaktırmadan efendim yani özendirmek suretiyle dil değiştiriliyor medya neler yapıyor neler neler yapıyor neler bir komünist Türk dil bilgisi kaydısı bir bu özel isimler yazdırırken büyük harfle başlanır ama maalesef bir ateist Allah'ın ismini yazacağız ama küçük harfle yazıyor niye bana göre Allah yok benim Allah'ım öyle bir şey yok Nurullah Ataş diye bir edebiyatçı vardır Ramazan bayramında gidiyorlar evine bayram tebrik edecekler, adam kapıya kağıt yapıştırıyor. Benim Ramazan'ım kurbanım yoktur diyor. Ben Nurullah değilim, ben ataçım ben diyor. Lütfen bayram dolayısıyla tebrik için gelip beni rahatsız etmeyin. Herkes davasını yaşıyor arkadaş. Peki ben neredeyim? Cenab-ı Hak bu noktada dimdik durmaya bizleri muvaffak eylesin. Allah kazanamadıysak kazanmaya, kazanmaya kazandıysa. Peki kazandığımızı muhafaza etmeye bizleri muhafaza eylesin. Kimlik kaybına maruz kalmaktan hepimizi muhafaza eylesin. Yoksa işimiz zor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, masunu mahbuz eylesin. Ey ihvan-ı iman bu ahval ile Acab Allah bizi kabul eder mi? Şeriate bakın bu ile acab Allah bizi Kabul eder mi? Zülcelal Bizleri Halk İslam imanı irfanı Eyledi İkram Ümmeti Muhammed Ne oldu encan acab Allah Bizi kabul eder mi? Cenab-ı Mevla'dan Ne güzel insan Nazil oldu bize Hazreti Kur'an Kermanı Kur'an'a Eyledik isyan Acab Allah bizi Kabul eder mi? Ruzi ezel verdik Öliyi ahdik Kabul ettik odam Takvayı sürdik Emri şeriatta Etmedik cehretti acem allah bilir kabul eder mi? bu vadi adila geldik dünyaya robben eyle nedir ah cevfa Vadi ahd ile geldik dünyaya, râhbet eylemedik ahde vefaya. Acab Allah bizi kabul eder mi? Kitaba sünnete yok bizde râhbet, Cenab-ı Mevla'ya var mı muhabbet? Ayı nefsinde tabii şahvat, acaba Allah bizi kabul eder mi? Namazı semmimin derin miraj, karman Kuranda rahmin acı, gül beyi dillerde sundu siyaj, acaba Allah bizi kabul eder mi? İslam'ın İslam'a merhameti yok, İslam'ın İslam'a... Arhameti yok Sahi şeriatte Meveddeti yok Sirri da, Hakikati yok acaba Allah bizi Kabul eder miyim Hanımlar yüzünde Haya kalmadı Hanımlar yüzünde kalmadı erkekler yüzünde aya kalmadı ahirete zadı neva kalmadı acaba Allah bizi kabul eder mi içerler su gibi abı haramı içerler su gibi rakı şarabı günahı kebair Yakut Naramı, zemne derler ehlül Allah'ı Kiramı, acayb Allah bizi kabul eder mi? Görülmüş diye derler, katpler toplmuş, görülmüş diye derler, katpler toplmuş. Deryayı şehvete netiz atılmış, iman -ı İslam budur. Yaya ya satılmış Acab Allah Bizi kabul eder mi Nevla Nasir ola, Ehli imana Nevla Nasir ola, ehli imana Kaedercinane Lütya sen bir bak devri zamane acaba Allah bizi kabul eder mi acaba Allah bizi kabul eder mi Ac acaba Allah bizi kabul eder mi Erzurum'un karlı falan diken dağlarının şahbazı ve kartalı iman İslam atlası, teyzefi yüzdem bağıcudu sakavu ata abidesi Alvarlı Muhammed Kudfefe, Naxiben tarikatı meşayihinden, Anadolu'yu, Anadolu'yu 900 yıldan beri ve İslamlaştıran insanların insanların virdüzebanı böyle dedi. Cenab-ı Hak onlardan bizi ayırmasın. Allah'ım acayip Allah bizi kabul eder mi? Dedi, dede ya Rabbi. Ya Rabbi sen kabul eyle. Sen kabul eyle Allah ım. Sen kabul eyle Allah'ım. Kabuk kulların buraya niye geldi Allah'ım? Bunların senden başka bir matlubu maksudu olsaydı oraya giderlerdi. Bunlar buraya niye geldi Allah'ım? Böyle civcivler misali senin kapısına dayandı. Sen bunların elini boş geri. Çevirmeyeceksin değil mi Allah'ım? Çevirmeyeceksin değil mi Allah'ım? Çevirmeyeceksin değil mi Allah'ım? Allah'ım Allah'ım. Çevirmeyeceksin değil mi? Çevirmeyeceğim diyor. El Fatiha. İtibar, itibar, itibar haber.